Vb. Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Rasul ve, ve Nebiye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve bizler internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli dostlar Yine bizleri böyle hayırlı bir akşamda Bizlerin dünya ve ukba saadetini temin etmek için gönderilen Kur'an'dan istifade edebilmek Bu maksatla bir araya bizleri toplayan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle hamdolsun ve sizlere Kur'an'ın hayrından istifade etmek için sarf etmiş olduğunuz her bir adımınıza hayırla muamele buyursun inşallah. Kıymetli Hazirun, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Bakara suresinin 180. ayeti kerimesinde kalmıştık. Tabi her zaman olduğu gibi kısa bir hatırlatmayla inşallah başlayarak, kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. 178 ve 179. ayet-i celile tayibelerinde Allah Subhanahu ve Teala kısasla alakalı hükmünü beyan etmişti bizlere. Hatırlayınız lütfen. Sizin için kıssasta hayat vardı dedi Allah. Ve lekum fil kıssasi hayatun ya ulul albab. Sizin için kıssasta can vardır dedi Allah bizde bu ayeti anlamaya çalıştık geçtiğimiz ders dedi ki nasıl olur bir maktul var ve katil var maktule karşılık bir cana kıyılırken nasıl can suyu olur nasıl işte hayat olur bu ayeti anlamaya çalıştık normalde denklem ters yani canını alıyorsun ama ayet diyor ki can veriyorum bunu anlamak lazımdı. Hatırlıyorsanız dostlar vücuda veya da bir organımıza sirayet etmiş kangreni örnek vermiştim. Siz hiç e, kangren olan bölgeyi kestikten sonra tüm vücudu hayatı kurtulan bir adamın doktora lanet ettiğine şahit oldunuz mu? Hani bugün gün batılılar diyor ya kısas caniliktir vahşettir. Sen o kangren bölgeyi kesiyorsun, doktora ayrıca teşekkür ediyorsun. Hayatımı kurtardın diyorsun. Kısasta böyledir. Toplumsal bir din olduğunu anlamıştık geçtiğimiz hafta. Ferdin üzerinden toplumu tedavi eder İslam. O maktulu öldüren katili öldürüyor öldürmesine ama topluma can suyu oluyor. Doğru mu kardeşlerim? Bunu konuştuk. Useyd İbni Huday radiyallahu anh'ın Kısasını da buraya örnek olarak paylaşmak üzere sizlerle inşallah aktarmıştım. Şimdi tabi devam ediyoruz. 180. ayeti kerime aslında şöyle toparlayalım inşallah. Kerim kardeşlerim 180, 181 ve 182. ayeti kelimeler vasiyetle alakalı. Tabi birazdan inşallah detaylarına ve tofsilatına gireceğiz ama bu ayetler Nisa suresiyle birlikte nesk olunmuştur. Onun için ben şimdi direkt mealinden başlayacağım. Yani şimdiki vasiyet ayetlerinin mealini vereceğim. Ama ondan sonra miras hukukuyla alakalı bazı hususlara temas etmeye çalışacağım inşallah. Şöyle mealen kıymetli dostlar çünkü hepsi yarım sayfaya yakın tutuyor ayetler.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 Her kim vasiyet edenin haksızlığa yahut günaha meyletmesinden endişe eder de alakalarının aralarını bulursa kendisine günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayan hem de esirgeyendir. Şimdi bu ayetin hükmü nesk oldu kıymetli kardeşlerim. Şimdi bu ayet vasiyetle alakalı. Bir beşerin insanın ölmek üzereyken malını, mülkünü vasiyet olarak bırakmasıyla alakalı. Ama Nisa suresi 11, 12, 13 ve 14 hatta bu ayetler Bakara suresi 180, 81 ve 82. ayet kerimeleri nesk etmiştir. Hükmü bu manada kullanımda değildir tabiri caiz ise. Onun için vasiyetle alakalı bir şeyler konuşmak uygun düşmez. Peki miras hukukunu mu konuşacağız hocam? Hayır. Çünkü biz tefsir-ül yöntemi gereği şunu söyledik her zaman. Fıkhi tafsilatlara girmiyoruz. Yani miras hukuku dediğimiz olay nedir biliyor musunuz dostlar? Feraiz ilmidir. Yani vefat ettikten sonra malı, mülkü, İslam nasıl paylaştırmıştır? Anneye ne kadar? Kız çocuklarına ne kadar? Oğlan çocuklarına ne kadar? Anne baba bir mi değil mi? Şimdi biz bunu tafsilatına girecek olsak ziyadesiyle vaktimizi alacaktır. Hem de biz bugün aslında kanayan bir yaramıza temas edeceğiz inşallah. Hakikaten günümüzde bir hastalığı tedavi etmeye çalışacağız. tefsirul Furkan'ın azı olarak da inşallah bunu size tevdi edeceğiz dostlar. Neyi konuşacağız? Şimdi baktığımız zaman miras hukuku dedik. Şimdi Allah subhanehu ve teala eğer baştan alacak olursak vasiyet ayetinde aslında bir beşerden alıyor mevzuyu. Diyor ki bu saat ve dakika itibariyle zımnen malını taksim etme yetkisini senden alıyorum ben yapıyorum diyor Allah Bura anlaşıldı mı bakın burası çok önemli birazdan inşallah dersimizin kahir ekseriyeti bunun üzerine kaim olacak tekrar söylüyorum Allah beşerin taksim yetkisini alıyor beşerden diyor ki bundan sonra taksim işi benim mislu hazdül unfeyeyn diyor Değil mi? Yani erkeğe kadının iki misli diyor Allah. Burada bizim altını kara kalemle çiziyorum. Israrla çiziyorum dostlar. Allah Azza ve celle burada beşerin taksimatından alıyor. Diyor ki bundan sonra miras işi bendedir. Ben taksim edeceğim. Benim taksim ettiğime rıza göstereceksiniz. Birazdan konuşacağız subhanallah. Subhanallah. Enel fakir kardeşinizin ercizâne bir nasihati olsun. Eve gittiğiniz zaman Nisa 11, 12, 13, 14 bir bakın dostlar. Allah diyor ki taksim yaptıktan sonra mirasla alakalı beyanını buyurduktan sonra diyor ki bu Allah'ın hudududur. Subhanallah. Bu kelimeyi duydunuz mu kardeşlerim? Hakikaten bir ürperin. Bunlar Allah'ın hadleridir. Sınırlarıdır aşmayın diyor Allah. Ne demek istiyor? Bu işi, selahiyeti, Allah üstlenmiştir demektir. Beşerden aldım, ben yapıyorum diyor Allah. Ve aslında inanır mısınız kardeşlerim, bu mesele sadece miras hukukuyla alakalı bir mesele değil. Birazdan inşallah detaylarını konuşacağız. Ama ben neyi konuşmak istiyorum sizinle? Bu ayetin bize bir azı olmalı. Ne dedim fıkhi tafsilata girmiyorum. Bize bu ayetin bir öğretisi olmalı. Buradan gittiğimiz zaman ben bugün tefsirul Furkan'dan hayatıma azık olsun diye şunu öğrendim diyebilmeliyiz. Değil mi dostlar? Eyvallah. Nedir biliyor musunuz? O da şu. Biz bugün hayatımıza dair her çözümü beşerden değil Allah'tan alacağız. Doğru mu kardeşler? Bu ayet bize bunu hatırlatmalı. Miras hukukunda olduğu gibi. Geçtiğimiz hafta biz neyi konuştuk dostlar? Kısası konuştuk. Bu uygulama kime aittir? Allah'a aittir. Peki bugün Allah Azza ve Celle'nin şu yaşadığımız toplumda ve devlette sözü geçiyor mu? Vallahi geçmiyor. Peki bugün yaşadığımız şu toplumda ve devlette bizi idare eden çözümlerin kaynağı nedir? Beşer mi? Eyvallah. Bunu konuşacağız. Mesele sadece miras hukuku meselesi değil. Ama bakınız. Hemen uzatmadan inşallah mevzuya giriyorum. Şimdi mirasla alakalı birazdan inşallah size bir haber paylaşacağım. Gerek miras, gerekse ukubat, gerekse içtimai, gerekse ekonomi. Eğer ki bunları insanların arasında bu ilişkileri düzenleme yetisini... Kaynağını beşere verirseniz adalet beklemeyin. Bunu istirham ediyorum yazın. Bu akşamın sözü olsun. Eğer ki siz hayatınıza dair çözümlerin selahiyetini Allah'tan alır da beşere verirseniz kusura bakmayın ama kimse adalet beklemesin. Doğru mu kardeşler? Niye beşer şaşar da ondan? Arkanızda ne var diye sorsam size muhtaram hazirun. Kim var? Göremiyorsunuz değil mi? Kaç kişi var? Göremiyorsunuz. Siz de benim hafif sol çaprazımdaki şu anda tevhid bayrağının rayemi, livamı olduğu sorsanız görmüyorum şu anda. Bilmiyorum, acizim. Arkada gözüm yok çünkü. Beşerim, acizim. Sınırlıyım. Öyleyse şuraya gelmek istiyorum. Bugün, dün ve inşallah istikbalde dünyaya gelecek olan bütün insanlığın çözümlerini ancak... Onu en iyi tanıyan ve insanı yaratan çözümleyebilir ve getirir. Ortamdan, konjektörden, şartlardan etkilenen bir beşer kanun koyarsa kimse adalet beklemesin. Bugün hoşuna gittiği yarın hoşuna gitmeyebilir mi? Bizim de öyle olmuyor mu bazen? Çok sevdiğimiz adamı oluyor da ertesi gün sevi veriyoruz. İşte beşerden bu vasiyet işini Allah alıyor. Hikmetinden sual olunmaz. Ama biz buradan kendimize azığımızı alalım olmaz mı? Eğer ki biz hayatımıza dair problemlerin çözümünü ve bunun yetkisini Allah Subhanahu ve teala'dan alır da beşere verirsek hem de aciz şaşar beşere verirsek. Kimse adalet beklemesin. Kimse huzur beklemesin. Kimse insanın fıtratına muvaffakat gösteren bir hayat hayal etmesin. Doğru mu kardeşler? Vallahi biz bugün bunu yaşıyoruz. Niye? Tek kelime ile söylüyorum. Bizim bugün başımızda bizi yöneten ilkeler. Tek tek söylüyorum bakın. Bizi yöneten ilkeler, bizi yöneten kanunlar, bizi yöneten hükümlerin kaynağı beşerdir. Kimse adalet beklemesin, kimse huzur beklemesin. İşte biz bu ayetin üzerinden bunu öğreniyoruz. Gerek miras olsun, gerekse ukubat, gerekse içtima, gerekse vesaire vesaire. Bütün bu hayatımıza dair mes'elelerin çözümünde kaynak şari olan Allah olmalıdır. O çözümleyecek çünkü bizi en iyi tanıyan Allah'tır. Subhanahu ve taala. Ve laqad halakna'l insane ve na'lemu ma tusvisu bihi nefsuhu ve nahnu aqrabu ileyhi Buyurun. Biz yarattık diyor Allah. Onun tezahürlerini de en iyi biz biliriz diyor Allah. Ve insana şah damarından daha yakınız diyor Allah. Öyleyse gelin bu gecenin en güçlü öğretisini inşallah birlikte edinelim. Bizim hayatımızı yöneten kaynak beşer olmasın. Bizim hayatımıza dair problemi çözen ilkeler beşer kaynaklı olmasın. Allah olsun. Allah Subhanahu ve teala çözsün bizim işimizi. İşte miras da böyledir. Şimdi biz beşer sistemli bir kaynak bunu not eden kardeşlerimiz lütfen kaçırmasınlar. Beşer sistemli kaynak adalet dağıtamaz. Katılıyor musunuz? Niye? Çünkü beşer şaşar. Beşer ...bugünü, dünü ve yarını kontrol etmek kudretine sahip değildir. Acizdir çünkü. Ama Allah bizim fıtratımıza muvafakat gösteren ahkamı ve nizamı göndermiştir. Birazdan da konuşacağız inşallah. Özellikle batılılardan etkilenen bazı hocaların şöyle dediğini duyuyoruz. Ya diyor aslında bir eşitsizlik de olabilir diyor. Yani erkeğe iki vermiş de acaba kızlara niye bir vermiş Hani din aslında eşitlik diniydi vesaire vesaire. Duyuyoruz bunu. Hikaye kitaplarından okumuyoruz yani. Ama birazdan temas edeceğiz. İşte bunun kaynağı nedir? İslam olmalıdır. Allah Subhanahu ve teala olmalıdır. Şimdi kardeşler. Eğer ki. Az önce bir cümle kullandım. Hatırladınız mı? Dedim ki beşer. Beşer kaynaklı sistemler adalet dağıtamaz. Şimdi. Şimdi. Bugün ben desem ki bizi yöneten şu anda hakim olan kapitalist sistemi vahşidir ve vahşileşmiştir. Katılır mısınız bu ifademe? Evet. Adaletsizlik hat safhadır desem yine katılırsınız. Peki ben şunu merak ediyorum. Neden sorusuna cevap verebiliyor muyuz? Yani bugün ben diyorsam eğer şu yaşadığımız toplumda adalet yoktur, adaletsizlik hakimdir. Hakikaten insanlık kapitalizmin eseri olarak vahşileşmiştir. Neden desem ve kocaman bir soru işareti koysam ardı sıra ne dersiniz cevabına? Cevap şu olmalı kıymetli dostlar. Bu yönetenler beşer kaynaklıdır da ondan. Adalet beklemeyeceğiz. Adalet ancak İslam'da ve İslam nizamındadır. Çünkü İslam nizamının kaynağı kimdir? Allah azza ve celle'dir. Şari'nin ta kendisidir. Bir düşünün. Beşer olarak arkanızı göremezken, acizken siz insanlığın problemlerini çözmeye adaysınız. Tamah ediyorsunuz ama diğer taraftan seni yaratan, içini, dışını bilen, yarınını bilen Allah sana nizam göndermiş çözsün diye sen onu bertaraf edersen Allah sana gadaplanır hangi mevzuda olursa olsun ve kimse nefsimde başta olmak üzere beşerin kaynaklık yaptığı sistemden adalet ve huzur beklemesin rahmet beklemesin şifa beklemesin nur beklemesin refah bir hayat beklemesin çünkü bu ilkelerin sahibi şaşar beşerdir. Bizim anlatmaya çalıştığımız, arzuladığımız bu nizamın kaynağı ise Allah'tır. Allah şaşar mı? Sınma haşağı. Öyleyse bu azığımız olacak inşallah dostlar. Tamam. Beşerden adalet beklemek doğru olmaz dedim. Bu sistemden adalet beklemeyin. Vahşi kapitalizmden adalet beklemeyin. İnsanın yönettiği, kaynağının beşer olduğu bir sistemden, nizamdan adalet beklemeyin. Huzur beklemeyin. Ben niye çocuklarımı dışarıda oynamalarına müsaade edemiyorum sorusunun cevabı budur. Bir, bir örnek. Şimdi aslan, aslan, tilki bir de kurt ava çıkmışlar adaleti anlatacağım ya bu sistemden adalet bekleyen aynı aslanın adaletinin aynısını istiyor gibi olur anlatayım da bana hak verin inşallah oldu mu biz böyle adalet istemiyoruz o kesin ama bu sistemden ve beşer kaynaklı sistemlerden nizamlardan adalet bekleyenin sonu böyle olur Şimdi aslan, tilki, kurt, ava çıkmışlar. Epey de yorulmuşlar. Günün sonunda hasılat iyi. Bir tane geyik, bir tane koyun, bir tane de horoz. Dönmüşler mekanlarına aslan, ormanların kralı değil mi? Haşmet Mahap yani. Demiş ki ormanın kralı aslan, kurt demiş şanıma ve adaletimize yakışır bir şekilde şu avımızı bir taksim et bakalım demiş efendim haşmet babam başımla beraber hay hay demiş efendim şüphesiz ki demiş geyik sizindir e koyun da benimdir horozada demiş Türkiye'de demiş horoz pençesini kaldırmış kurda bir tane vurmuş tabi innalillah kurt ölmüş hemen tilkiye dönmüş tilki demiş olmadı değil mi şanımıza düzenimize yakışır bir adaletle taksim et bunu istiyorum senden demiş efendim Mabım, başımla beraber bak şimdi ben nasıl adaletle taksim ediyorum efendim demiş koyun demiş kahvaltılığınız olsun geyik de demiş öğlen azığınız olsun Demiş ki horozda demiş haşmet maabın çerezi olsun. Demiş ki aferin sana işte demiş bize yakışan adalet bu. Bunu istiyoruz demiş. Adalet bu demiş ya. Kahvaltı öğlen horozda çerez demiş ya aferin bize yakışan adalet bu böyle olmalı demiş ya. Şimdi beşeri sistemden kaynaklanan adalette aynen böyle dostlar. Biz böyle bir adalet istemiyoruz. Biz Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın adaletini istiyoruz. Aslında başka bir tabirle düzelteyim mi? İslam'ın hakim olduğu bir hayatın adaletini istiyoruz. Vallahi başkasını değil. Şimdi dostlar dediğim gibi bu sistemden adalet beklemek abesle tefekkürdür. Katılıyor musunuz? Abestir. Niye? Beşer kaynaklıdır. Şimdi bakınız kıymetli kardeşlerim. Şimdi çok basit bir örnek veriyorum. Türkiye'de miras hukuku eşit paylaştırılır. Kız erkek fark etmez. Kaç çocuk var? 10 liram var. 10 çocuğum var. Bölgeç. Ama İslam böyle dememiş. İslam ne demiş? İşte... Kıza bir, erkeğe ikidir vesaire tafsilatı var. Şimdi bu beşeri sistemin bir tane haberini ve neticesini paylaşacağım size. Türkiye'deki cinayetlerin neredeyse cinayet sebebi olarak söylüyorum içerisinde kahir ekseriyetini kapsayanlardan bir tanesi de miras kavgasıdır en son bir haber okudum bu derse hazırlanırken Diyarbakır'da vuku buldu subhanallah miras kavgası yüzünden kardeşini satırla bütün azalarını kesmiş ya miras yüzünden hemen çok detaylı araştırmadım Allah şahittir çok detaylı araştırdım desem doğru olmaz ama İslam tarihinde miras kavgasından ötürü cinayet ya yoktur ya da yok denecek kadar azdır. Bakabilirsiniz. Neden? Burayı anlamaya çalışıyoruz, değil mi? Neden? Sebebi lazım bize. O da şu. Bugün bizi, bizi yöneten ilkeler, bize hakim olan hükümlerin kaynağı beşerdir. Allah olmalıdır. Biz bunu Allah Subhanahu ve Taala'ya vermek istiyoruz. Allah azza ve celle'nin mülkünde sözü geçen Allah olsun istiyoruz. Şimdi az önce bir şey ifade ettim. Hatırlıyor musunuz dostlar? Dedim ki bazıları ve özellikle batıda bizzat yaşadığım, tartıştığım için buraya örnek olsun diye teşkil etsin diye getirdim. Paylaşıyorum sizinle. Konuşuyoruz batılı mütefekkirlerle. Diyor ki İslam'da diyor adalet diye bir şey yok. Sizin diyor Allah azza ve celle yani inandığımız Allah azza ve celle'ye kasten diyor ki Bak diyor bazen diyor adaletin diyor terazisi de kaçıyor. Buyurun diyor mirasa bakın Erkeğe iki kız çocuklarına bir. Şimdi biz de diyoruz ki hayır öyle değil. İslam'a İslam gelmeden önce hiç araştırdınız mı? Mekke'ye baktınız mı dostlar? Kız çocuklarına hiç tarihte mirastan hak verilmemiştir. Ama İslam vermiştir. Ama benim esas konuşmak istediğim ne? Şimdi. İşin tam can suyuna geldik. Esas konuşulması, anlatılması gereken yere geldik. Şimdiye kadar anlattığımız işin bir boyutu, bundan sonrası diğer bir boyutu. Nedir? Hemen söylüyorum kardeşlerim. Miras ayetleri Nisa sonrası 11, 12, 13, 14 baktığımız zaman Allah Subhanahu ve teala dikkat buyurun lütfen. Ayet-i kerimeyi şöyle nihayetlendiriyor. Burası çok önemli. Hani az önce dedim ya erkeğe iki, kıza bir. İşte adaletsizlik var mı, yok mu? Ama ben tam meseleyi baştan aldım hatırlayınız. Dedim ki bizi yöneten şu anda beşerdir. Ama ayetlerini okuduğumuz sözün sahibi Allah'tır. Bizim hayatımızı düzenleme yetkisi Allah'a aittir. Ve biz Allah'ın muradını konuşuyoruz. Allah iki demiştir erkeğe, kıza da bir demiştir. Şimdi devam ediyorum. Ayet şöyle bitiyor. Tilke hududullah. Allahu akbar. Bunu unutmayın oldu mu bu akşam? Bunlar Allah'ın hudutlarıdırlar. Allah'ın sınırlarıdırlar. Allah'ın hükümleridirler. Bu sınırı çizen Allah'tır. Allahu akbar. Muhteviyatına bakın ya. Konuştuğumuz söylediğimiz neyi anlatıyorsak bunu tayin eden Allah'tır demek istiyor Subhanahu ve teala. Tilke hududullah bunun sınırlarını tayin eden Allah'tır. Yani erkeğe iki kıza bir diyen sözün sahibi Allah Subhanahu ve teala'dır. Riayet edin diyor Allah'ın hudutlarına. Allah azza ve celle'nin sözü geçsin diyor Allah ayet bitse iyi. Ne diyor biliyor musunuz sonra? Müjdeliyor bizi Allah. Hatırlıyor musunuz Tefsirul Furkan'ın ilk derslerinde müjde ve tehdidi konuşmuştuk. Allah müjdeliyor. Size müjdeler olsun dostlar inşallah. Diyor ki Subhanahu wa taala tilka hududullah. Bu Allah'ın hudutlarıdır. Riayet edin. Moda mod uyun. Hayatınızın merkezinde sınırlarını çizmiş Allah Subhanahu ve Teala dursun. Onun hükümleri geçsin hayatınızda." diyor ki sonra böyle yapanlara Allah cennet vermiştir. Aynen böyle ayet. Bir düşünün, müjdeliyor Allah. Nerede bu işin sırrı dostlar? Tek kelimeyle Allah azza ve celle'nin hududuna riayet edeceksin. Hükümlerine harfiyen riayet edeceksin Allah Azze ve celle ne diyorsa o diyeceksin hudud bu demektir daha da türkçeleştireyim diyor ki sınırı aşmayın Allah'ın tayin etmiş olduğu hükümlerde ihmalkar davranmayın vallahi bura çok önemli peki ben size sorayım mı dostlar Bugün biz Allah'ın hudutlarını ihmal ediyor muyuz? Kardeşler? Subhanallah. Kaç bir tane değil mi? Çoklarca. Bir düşünün bakın ayeti tekrar tekrar okuyorum. İstirham ediyorum iyi anlaşılsın. Allah Azza ve Celle diyor ki bu benim hududum ya. Ben çizdim diyor Allah. Ben belirledim diyor Allah. Böyle olmasını isteyen benim diyor Allah. Böyle yöneteceksiniz diyor Allah. A. Miras mı dediniz? Sözü geçen olan Allah olacak. Ukubat mı dediniz? Yine sözü geçen Allah olacak. İctimai nizam mı dediniz? Bunun sınırını da belirleyen ta'in eden Allah olacak. Bunu diyor Allah. Ne diyor sonunda üstadım? Müjdeliyor değil mi kardeşlerim? Diyor ki bu hududa riayet eden... Allah Azza ve Celle'nin hükümlerini ikame eden, yaşayan ve yaşatana Allah ne verecek? Cennet verecek. Allahu akbar. Bitmiyor. Sonraki ayette diyor ki Allah'ın hududları var ya, var. Riayet etmeyene de diyor cehennem var. Allahu akbar. Allah'ın hududu var. Allah'ın miras hukuku var mı? var. Riyayet etmedin mi? Allah tehdit ediyor. Ben değil. Subhana. Bir düşünün ya. Hayatımıza dair bütün meselelerin etrafını sınırlayan, çizen ve belirleyen Allah'tır. Mutabı kız değil mi kardeşler? Bakın bura önemli. Peki bu bu sınırları ihlal ettiğimiz zaman, Allah tehdit ediyor ki cehennem. Peki bugün Allah Azza ve Celle'ye ait, hükümlerden bir tanesini söylüyorum, faizidir, örneğin zinasıdır, mirasıdır, ukubatıdır, içtimasıdır, bunlar Allah Azza ve Celle'nin hudutları değil mi? Allah'a yemin ederim ki Allah'ın hudutlarıdır. Peki biz bugün ihmal ediyor muyuz? İhlal ediyor muyuz? Çiğniyor muyuz? Evet. Peki Allah neyle tehdit ediyor? Vallahi basit bir ayet değil. Vallahi basit değil. Ya riayet edeceğiz, cenneti kazanacağız ya da tam aksi. Cennet Allah'ın rızası demek. Doğru mu kardeşler? Peki bizim bu dünyada Allah'ın rızasından daha da ulvi bir gayemiz var mı? Allah için söyleyin. He? Siz söyleyin Kerim kardeşlerim Daha ulvi bir gaye Gayelerin gayesi var mı Vallahi yok O Allah Subhanahu ve Taala'nın Rızasına nail olmaktır Peki ben Allah aşkına siz de nefsinize sorun Şu soru size değil Abdullah kardeşinize Ve nefsimedir vallahi Peki ben Allah'ın rızasını istediğimi Haykırıyorken nida ediyorken Rabbime yalvarıyorken Allah Azza ve Celle'nin hudutlarını çiğnemek ne ola ki? He? Bunun adı ne olmalı sizce? Faizi haram kılıyorken faizi yiyorsak teşvik ediyorsak bu sistemi destekliyorsak bu hududu çiğniyorsak ben Allah'a ne diyeceğim? Hı? Ben Allah'a ne diyeceğim? Peki benim Allah'ın rızasını istediğimde ne kadar samimiyim? Siz söyleyin dostlar. Cennet istiyor muyuz dostlar? Vallahi istiyoruz. Peki Allah hudutlarını tayin etmiş. Emirlerini ve yasaklarını çizmiş. Ben onu ihlal ediyorsam, destek veriyorsam, hiç onun üzerine basmıyorsam. Peki ben Allah'a ne diyeceğim? Vallahi bu işin ucunda ya cennet var ya da cehennem var. Allah'ın rızası önemli. Her şeyden önemli. Bu hudut meselesi, hükümler meselesi de Allah'ın rızasıyla alakalı. Vallahi şu yaşadığımız hayattan Allah razı değil. Doğru mu kardeşler? Doğru. Peki rahatsız etmiyor mu bizi? Kardeşler etmemeli mi daha doğrusu? Bugün Allah yaratmış الملك, ama onun mülkünde sözü geçmiyorsa Allah Azze ve Celle'nin yani onun tayin etmiş olduğu sınırlar, beşerler tarafından ihlal ediliyorsa ekarte ediliyorsa fişi çekilip de devre dışı bırakılıyorsa bu bizi rahatsız etmeli değil mi? Etmeli. Öyleyse Allah'ın rızası onun hudutlarını korumaktan geçer. Hükümlerine sahip çıkmaktan geçer. Hükümlerini yeryüzüne hakim kılmaktan geçer. Doğru mu kardeşler? Allah'ın rızası çünkü. Hiçbir şey bu gayenin üstünde ulviyo olamaz. Doğru mu? Allah'ın rızası dedik değil mi? Bakınız Allah'ın rızası için artık mübarek Ramazan da yaklaşıyor. Kolları sıvamanın vakti geldi. Allah hudutlarını korumanın, hükümlerine sahip çıkmanın, hükümlerini yeryüzüne hakim kılmanın ve bu uğurda çalışmanın vakti geldi geçiyor bile. Niye? El cevap Allah'ın rızasıyla alakalı. Varsan Allah'ın rızası var. Yoksan Allah senden razı gelmez. Sen onun hükmünü ignore ettin. Sen onu Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasından uzaklaştın. Öyle ya Size ben bir sahabe misafiri değil mi kardeşler? İnşallah. Allah'ın rızası için neler yapılırmış? Mesele o. Mesele Allah'ın rızasına tamah etmek. Bu gecenin en güçlü azı olsun. Kim anlatsın biliyor musunuz? Hepinizin bildiği bir sahabe. Ammar bin Yasir radıyallahu anh. Bize var ya öyle bir şey anlatacak ki bugün ben şahsen çok etkisinde kaldığımı ifade edeyim açık yüreklilikle. Mesela Allah'ın rızasıysa eğer de biz bundan sonra oturuyorsak, kalesiz kalıyorsak. Ammar bin Yasir radıyallahu anh sıffin savaşına giderlerken Fırat'ın kenarından yürüyor. Ammar radıyallahu an diyor ki söyle sağına bakıyor ki İbni Sa'dır bunu takriciden tabakatta geçer sağına soluna bakıyor taş kaya sulak yerden geçiyorlar Ammar bin Yasir kendisi kendisiyle konuşmaya başlıyor ve rivayete göre ravi diyor ki sonra sesini yükseltti Ammar bağırmaya başladı Allah'ın rızası lütfen anlayalım. Biz de eğer Allah'ın rızasını istiyorsak az önce söylediğim cümleleri tekrar etmenin bir manası yok. Vallahi kıyam etmeliyiz. Amel etmeliyiz. Uğrunda bir şeyler yapmalıyız yoksa Allah'ın rızası yok. Ammar'ı biliyoruz değil mi? Radıyallahu anh. Diyor ki ya Rabbi ellerini açmış Ammar. Kendi kendisine dua ediyor mübarek. Diyor ki ya Rabbi. Şayet diyor eğer. Şu dağlar var ya dağlar. Onlardan diyor aşağıya yuvarlanıp. Vücudum parça pincik olsa. Ve yuvarlandığından vücudumun paramparça olduğundan senin razı geleceğini bilsem ben varım ya Rabbi. Bitmedi. Düşünebiliyor musunuz ya? Şu dağdan ben yuvarlansam, paramparça olsam ve bu paramparça oluşundan dolayı sen razıysan ben yuvarlanayım ya Rabbi. Ya Rabbi, ey Allah'ım, şayet, şuraya kocaman bir ateş yaksam, ammar, buraya kocaman bir ateş yaksam ve içerisine dalsam, Yansam ve bu yanmamdan ötürü Senin razı geleceğini Bilsem ammar Var ya Rabbi Subhanallah Diyor ki ya Rabbi Şayet diyor şu Deniz var ya Oraya dalsam Orada boğulsam Ve bu boğulmamdan ötürü de Senin razı geleceğini Bilsem ammar Var ya Rabbi bu işte ben bu olayım ya Rabbi. Ahir cümlesini söyleyeyim mi? Bunların hepsi senin rızan için ya Rabbi. Sen razıysan ammar var ya Rabbi. Hı? Ne diyeceğiz? Mesela Allah'ın rızasıysa oturup ne bileyim Yerinden hiç kımıldamamak bir Müslümana yakışmaz. Allah'ın hududu, Allah'ın hükümleri Vallah'ın Allah'ın rızası buradan geçiyorsa bize tekrar söylüyorum. Yaşamak ve onu Allah Azze ve Celle'nin mülküne tekrar hakim kılmak yakışır. Çünkü Allah'ın rızası oradan geçiyor. Allah bize Ammar'ın anlayışını nasip etsin. Lütfetsin Rabbim bize inşallah. Değerli dostlar hemen 183 ve 184'den devam edeceğim inşallah. Ee, bu ayeti kerimeler oruç ibadeti ve Ramazan'la alakalı. Zaten yaklaştık. Kaç hafta kaldı şurada? 3,5 hafta gibi takriben. 4 haftaya yakın. Evvelinden de işlemiş oluruz inşallah. Bazı hususi konulara değinmek ve temas etmek istiyorum. Ben inşallah ayeti kerimeyi tilavet edeyim. Mealini verelim ve ondan sonra da rahman bununla alakalı biraz bazı hususlara temas edeceğiz ayet-i kerime şöyle kıymetli kardeşlerim as'aulübillah ya eyyuhallezine amenu kutiba aleykumu siyamu kema kutiba allezine min kablikum leallekum tettekun şöyle buyuruyor subhanahu ve teala iman edenler oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı umulur ki takvalı olursunuz devam ediyor subhanahu ve teala İkisi oruçla alakalı olduğu için birleşik işleyeceğiz inşallah ayeti. Saudu billa ayyamen maudat faman kana minkum mridan au ala safarin fa iddetu min ayamin ukhra wa ala faman lakum in kuntum Sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler kadar diğer günlerde kaza eder. İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa bu kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz güçlülüğüne rağmen oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Şimdi oruç ibadeti dostlar. Hepimizin belki namazdan önce başladığı ibadetlerden bir tanesidir değil mi? Namaz kılmaz hepimiz oruç tutuyorduk yani. Onun için oruca dair bütün fıkhi tafsilata birçoğumuz vakıfız. Peki hocam neyi konuşacağız bu ayette? Ben inşallah bu ayetin üzerinden 3 tane hususu kısa kısa inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir, oruç ibadetinde değinilmesini, değinilmesini arzuladığım fıkhi bir boyutu var oraya temas edeceğim iki oruç ibadetinin siyasi boyutuna temas edeceğim hocam oruç ibadetinin siyasi boyutu olur mu vallahi olur konuşacağız üç ramazan ayı atalet ayı değil ceht ve azimlerin eğlendiği aydır doğru mu kardeşler konuşacağız hemen kısa kısa bir işin fıkhi boyutu ramazan ayındaki veya oruçla alakalı fıkhi boyutlar neye temas edilmesi lazım en önemlisini söylüyorum. Ramazan yaklaşıyor. Yakında video portallarında zaten boy boy yer alacaktır. O da oruca ne ile ve nasıl başlanır? Yani rü'yetul hilal meselesi. Oruç Allah subhanehu ve Taala'nın Müslümanlara kıldığı farzlardandır. Peki namaz da mesela farzdır. Doğru mu kardeşler? Şimdi hep beraber şu... İşte muhterem hazirun size sesleniyorum. Hemen şu tefsiri dersimizin akabinde yarının öğlesini öğle namazını kılsak olur mu cemaatle? Niye? Bunun sebebi var değil mi? Yani güneşin öğle namazının kılınabilmesi zevalle alakadır. Güneşin tepe noktadan biraz kayımı olduğu zaman deriz ki biz ona usulde bu öğlen namazını kılabilmenin sebebidir. Şimdi oruç ibadetinin başlangıcı ve bitişinin sebeplerini konuşacak olursak o da hilalin görülmesi meselesidir. Bugün tartışılıyor mu bu konu? Evet. Ru'yetul hilal başlığı altında tartışılıyor. Bugün biz Ramazan'ın birini neye göre tespit ediyoruz? Bu çok önemli. Neye göre? Hilale göre. Ama bugün maalesef astronomik hesapların Ramazan ayına yani oruca başlamak için nedir? Belirleyici bir ölçü olduğunu söyleyen iddia edenler var mı? Var. Hatta bugün 50 yıl sonra Ramazan orucunun hangi güne tekabül ettiği bilinebiliyor mu? Biliniyor. Bunun muteber olduğunu söyleyen tırnak içerisinde söylüyorum. ilim erbabı var mı? Çok. Peki doğrusu ne? Müsaade edin de Allah ve Resulü anlatsın. Onlar çözsün bu mesele. Ettehiyyatü da parmağımızı nerede kaldıracağız Resulullah'dan öğreniyoruz. Oruç meselesini mi ondan öğrenmeyeceğiz? He? Müsaade edin Allah ve Resulü çözsün. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hani ayette diyor ya Allah azze ve celle فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ فَالْيَسُمُهُ Kim ki o aya erişirse orucu tutsun. Bir. Bir. İyi biz eriştik elhamdülillah. Peki ben Ramazan'ın başladığını neyle tespit edeceğim? İslam buraya bir çözüm getirmiş mi? Ve ma farradna şey. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Ve nazzalna aleykel kitabe byanlen likulli şey. Her şeyi açıklayıcı olarak indirdik diyor Allah. Buna mı çözüm getirmeyecek? Resul Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Su mu li ru'yatihi ve aftiruhu. Ramazan hilalini gördüğünüz vakit gördüğünüz vakit oruç tutunuz şevval hilalini gördüğünüz vakitte bayram ediniz bu sözün sahibi kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önemli bu meseleyi Allah'ın Resulü çözmüş فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ Eğer size kapalı olursa, فَاَكْمِلُوا Tamamlayınız, 30'a tamamlayınız. Bu sözün sahibi Allah'ın Resulüdür. Peki ben Ramazan'a eriştim ve oruç tutacağım. Peki ben Ramazan'ın ilk gününü nasıl tespit edeceğim? Resul Aleyhisselatu Vesselam nasıl tespit et dediyse öyle. peki astronomik hesap nereden çıktı hemen temas ediyorum kısaca diyorlar ki delil astronomik hesabı e, muteber kılanların delilini söylüyorum bununla ilgili kısa bir video çekmiştik biz geçtiğimiz sene ama inşallah tekrar olmuş olsun delili şu inna ummetun ummiyetun la netubu vela nehsub el şehru hakeza ve hakeza hadis bu buhari takric etti bu hadisi diyor ki biz ümmi bir ümmetiz hesap kitap yazı kalem bilmeyiz onun içinde ay şudur şudur tayin edemiyoruz diyor ki mezkur ilim erbabı olanlar bak diyor bu hadisin bir mefhumu var ne diyor biz diyor okuma yazma bilmediğimiz için ayı tespit edemiyoruz şudur şudur peki diyor bugün biliyorsak Öyleyse diyor ayı da tespit edebiliriz diyor. Mefhum olarak doğru mu? Doğru. Hadisten böyle bir mefhum çıkar mı? Çıkar. Çünkü biz hadiste ne diyoruz? Bir mantuku vardır, bir de mefhumu vardır. Yani hadisin bünyesinde taşıdığı manalar ve anlamlar vardır. Birisi derse ki mesela burada okuduğumuz zaman bu hadisi şerifi bu önemli biz ümmi bir ümmetiz onun için hesap kitap bilmediğimizden dolayı ne yapamıyoruz ayı tespit edemiyoruz dedi ya peki biz bugün ümmi bir ümmet olmaktan çıktık aya gidiyoruz hesap yapıyoruz 100 sene sonrasını bilebiliyoruz dolayısıyla o zaman ayın ramazan ayını da tespit etmemiz astronomik olarak mümkün mü mümkün diyor bu mefhum olarak doğru mu doğru hadisten böyle bir anlam çıkar mı çıkar ama mesele anlam çıkarma meselesi değil amel edilebilir mi edilemez mi meselesidir. Hocam biraz daha açar mısın başımla beraber? Başka bir örnek vereyim. Daha iyi anlaşılsın. Yani ayetten veya hadisten çıkan mefhumla amel edilir mi? Edilmez mi? Bunu anlatan başka bir örnek vereceğim. Bakınız bir ayet Allahu ve Teala diyor ki çok önemli burası. "Vela taqtulu auladakum haşete imlaq." Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Bir soru sorayım mı size? zenginlik korkusuyla öldürülür mü? Mefhum olarak öldürülür. Yani ayetten mefhum olarak bu çıkar. Ama mesele ne? Amel edebilir miyim? Bunun için tek bir şart lazım. Söylüyorum. Bu mefhumu devre dışı bırakan, ekarte eden, ihmal eden başka bir nas varsa bu mefhum olarak kalır ama amel edilmez. Bura anlaşıldı mı? Çok önemli. Fakirlikten dolayı çocuklarınızı öldürmeyin diyor Allah. Tamam. Hadi zenginlikten korkuyorsam öldürebilir miyim? Mefhum olarak bu ayetten çıkar mı? Çıkar. Ama amel edebilir miyim? Başka bir nas varsa onu devre dışı bırakan amel edemem. Hemen gidiyorum bakıyorum. Aa. Nisa suresi 93'te diyor ki Allah subhanehu ve teala Men mu'minen fe cehennem. kim bir diyor mümini bile bile öldürürse onun yeri ebedi cehennemdir nas var mı? var başka bir ayet o mefhumla amel etmeye mani mi? mani bura anlaşıldıysa bizim mevzuya dönüyorum neydi o hesapla ilgili mefhum? eğer ki biz bugün okuma yazma biliyorsak Öyleyse ayın da ne olduğunu, ne zaman başlayacağını tespit edebiliyor muyuz? Evet. Bu mefhum doğru mu? Mefhum olarak çıkar mı? Çıkar. Ama bunu ihmal eden nas var mı? Var. <gülüyor> Buyurun. Hadis, onun mefhumuyla amel etmeyi ihmal ediyor. Diyor ki, Gördüğünüz zaman Ramazan hilalini, gördüğünüz zaman oruç tutun, Şevvali gördüğünüz zaman da bayram yapın. Eğer ki kapalı olursa buluttan dolayı otuza tamamlayın. Halas. Dolayısıyla o hadis hesapla ilgili hadis ümmi ümmet olmakla ilgili hadis konuya mutabık düşen bir delil değildir. Fıkhi boyutunda bunu hatırlatmak istedim. Önemli bir mevzumu evet. Bakınız şimdi oruç ibadetinin siyasi boyutunda neler anlatacağım size. Hilal meselesinin ne kadar önemli olduğu bizim açımızdan ne kadar önemliymiş. Dostlar bilmiyorum araştıranınız oldum ama biz tarihte hiçbir günde hiçbir farklı günde ne bayram yaptık ne oruç. Vallahi bu önemli ha. Tarihte İslam'ın hakim olduğu dönemi kastederek söylüyorum. Bundan önce yani hilafetin yıkıldıktan sonraki süreci kastetmiyorum. Cumhuriyet dönemini kastetmiyorum. İslam'ın hakim olduğu dönemlerde Müslümanlar farklı günlerde oruç ve bayram yapmamışlardır. Niçin? Çünkü onlar bir ümmettiler. وَاتَصِيمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا la تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın dedi Allah. Tefrika olmayın dedi Allah. Peki ben size bir şey söyleyeyim. Biz zekat ibadetini yerine getirirken, ümmet şuuru hissediyor muyuz? Yani toplu bir ibadet midir? Hayır. Birimiz bugün verir, diğerimiz yarın verir. Oruç ve haç böyle değildir. Onun için oruç ve haçın siyasi boyutu vardır. Biz İslam ümmeti olarak, Ümmetin vahdaniyet şiarlarından oruç ibadetini dahi aynı günde başlayıp tutamıyoruz ya. Doğru mu kardeşler? Altı güne yayıyoruz maşallah yani. Libya tarafı ayrı bir eyalet. Ondan sonra Fas tarafı farklı bir gün. Pakistan o taraf ne ilan ettiyse bir hafta sonrası neredeyse. Biz de astronomiye e, takıldık gidiyoruz. Allah sonumuza hayır getirsin. Ama böyle değil. İslam ümmeti yıllarca böyle yaşamadı çünkü kaideyi söylüyorum hukmul hakimu yerfaul hilaf hakimin otoritenin halifenin hükmü ihtilafı ortadan kaldırır Osmanlı'da rastlathane vardı bunu gözetleyen özel bir kadı vardı kadı işi sadece bunu gözetlemek gördüğünde halifeye haber veriyor ilan ediyordu halas biz bundan mahrum muyuz mahrumuz Yahu iki tane bayram Allah bahşetmiş bize Ramazan ve kurban Vallahi aynı günde oruç bile yapamıyoruz Aynı günde bayram yapamıyoruz Sevincimizi ümmet Vahdaniyet şuuru içerisinde yaşayamıyoruz Ramazan geldiğinde tabir yerindeyse Acaba ben bu hilal meselesini bugün kiminle tartışacağım Hakim olmuyor mu bizde Bayram dünüdü, bugündü meselesi. Vallahi onun için bugün İslam ümmetinin tek bir çatı altında oruç ve bayram yapabilmesi ancak bir halifenin ikamesinden geçmektedir. Vallahi eğer ki oruç ibadeti bir şeyler hatırlatacaksa dostlar bize varın gelin de bunu hatırlatsın. Oldu mu inşallah? Uzatmıyorum hemen devam ediyorum inşallah. Ne dedik üçüncü olarak Ramazan ayı cehd. Ve azim ayı olmalıdır. Ama biz maalesef bir üçgen ayağına oturttuk Ramazanları. İftar, sahur, bir de mukabeleye gidiyoruz. Tamam. Akşamı zor yapıyoruz elhamdülillah. Ama öyle değil. Hastalığı, rahatsızlığı olanlar istisna. İslam ümmetine, tarih açısından söylüyorum, bilmiyorum. Bileniniz var mı? Ben sorayım inşallah. Tarihte Ramazan ayı dendiğinde cevabı neydi? Nusret ve zafer ayı. Nusret ve zafer ayı. Hatta Müslümanlar kendi aralarında şunu diyorlardı. Subhanallah Ramazan yaklaşıyor. Acaba Allah bize hangi fethi nasip edecek? Ya. Tekrar edeyim Allah bize hangi fethi nasip edecek? Ramazan yaklaşıyor. Bedir. Müşriklerin kırıldığı gün. Milat mı milat? İslam tarihi açısından. Ramazan mıydı? Ramazan. Mekke'nin fethi. He? Esaud billah. İza <gülüyor> caa nasrullah ve'l feth وَرَا اَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ Bu ne zaman indi? Mekke'nin fethinde. Ha? Ramazandı. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِرِ Bu ayet, Müslümanlar bu ayete Ramazan aylarında şereflendiler. Yatma ayı değildi yani. Nusret ve zafer ayıydı Ramazan. Eğer ki Ramazan ayı bize bir şeyler hatırlatacaksa yaklaşıyor. Karşılamaya hazırlanıyoruz. Azimlerimizi bileylemek lazım. Onun için bir cümle kurayım. Hilafetin ikamesi için ihtiyacımız olan cehd ve azim Ramazan'ın bereketinde saklıdır. Kardeşler bir tane sahabeyi hemen bir örnek vereyim. Zor şartlarda olmasına rağmen oruçtan hiç vazgeçmemiş bize ilham kaynağı olsun inşallah oldu mu dostlar misafir edeceğim sahaben adı Abdullah bin Mahreme radıyallahu an bu sahabe yemâde hiç uzatmıyorum sübhanallah ne kadar ilginç bir tasavvur edin ya normal bir klima ortamında hayat idame etmiyor Hı? savaş meydanından bahsediyorum. Hem de savaşın adı yememe. Allahu akbar. Abdullah İbni Mahreme radıyallahu anh. Ravisini söyleyeyim mi ki? Abdullah İbni Omar. Bukhari tarih bölümünden takriş ediyor bunu. Diyor ki Abdullah İbni Omer diyor ki Abdullah İbni Mahreme'yi gördüm. Bilmiyordum diyor öldü mü ölmedi mi emin değilim. Diyor ki vardım yanına başını kaldırdım. Abdullah sen misin dedi diyor benim Allah aşkına bana söyle Abdullah Hattab'ın oğlu Ömer'in oğlu Abdullah bana söyle hele akşam oldu mu olmadı mı? Çünkü akşam vakti girdi diyor ki rivayette Abdullah ibn Ömer diyor minferini bana uzattı mübarek bir su getir de orucumu açayım. Diyor ki koşarak gittim. Suyu doldurdum geldim. İftar ettireceğim diyor Abdullah İbni Mahreme'yi. Oruçmuş diyor. Her yeri kan içerisinde. Bu ravi Abdullah'tır o anlatıyor. Diyor ki bana ilk sorduğu şey söyle bana mübarek akşam oldu mu olmadı mı şu orucumu bir açayım vaktiyle. Diyor ki döndüm Abdullah şehit olmuştu. Su diyor elimde kaldı. Abdullah'a o suyu içmek nasip olmadı. Cihat meydanında oruçlu ulaştı Allah Azze ve Celle'ye. Allah bize de nasip etsin. <gülüyor> Rabbim söylediklerimizle amil olmayı nasip etsin inşallah. Rabbim cümlemizin taksiratını aff ve mağfiret eylesin. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin inşallah. Subhan Rabbika Rabbil İzzet'e amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil Alamin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve